Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. O, her canlının karar kılıp kaldığı yeri ve emaneten geçici olarak durduğu yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginiz amelce daha güzel yapacak diye sizi imtihan etmek için arşı, yaratılış suyu üstündeyken, gökleri ve yeri altı günde safhada yaratandır. Resulüm, eğer sen onlara öldükten sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, kafir olanlar hemen, bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir, derler. Andolsun ki eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun bize gelmesini engelleyen nedir, derler. Dikkat edin, o azap onlara geldiği gün bir daha onlardan geri çevrilecek değildir ve alay etmekte oldukları o azap, onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen ümitsiz ve nankör olur. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak da mutlaka, kötülükler benden gitti der. Çünkü o çok şımarıktır, ve çok kibirlidir ancak sabredip salih ameller işleyenler müstesna işte onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır Resulüm belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden ötürü sana vahyedilenlerin bir kısmını duyurmayı terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu, Kur'an'ı, Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, Allah'tan başka yardım için gücünüzün yettiklerini çağırın ve hep beraber O'nun benzeri, uydurulmuş on sure getirin. Eğer onlar size cevap veremiyorlarsa, bilin ki o, Kur'an, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve ziynetini isterse, onlara orada, dünyada, amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlar orada bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar, kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Onların dünyada güzel zannedip yaptıkları amelleri boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Resulüm, Rabbinden apaçık bir delil üzere olan kimse, hiç dünya hayatını ve zinetini isteyen kimse gibi olur mu? Kaldı ki onu, bu delili, Kur'an'ı, kendisine Rabbinden bir şahit olan Rasul okuyor. O Kur'an'dan önce de bir imam ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı olan Tevrat vardır. İşte bunlar o Kur'an'a iman ederler. Topluluklardan kim onu, Kur'an'ı inkar ederse onlara vaat edilen yer ateştir. Sakın ondan, Kur'an'dan en ufak bir şüphen olmasın. Muhakkak ki o, senin Rabbinden gelen haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenden daha zalim kim vardır? İşte onlar kıyamet günü Rablerine arz edilirler, şahitler de onlar için, işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır derler. Dikkat edin, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Üstelik onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar, Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların kıyamet günü, Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. O gün onların azabı kat kat artırılır. Çünkü onlar dünyadayken ayetlerimizi dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar ve afaktaki, enfüsteki ayetlerimizi bile görmüyorlardı. İşte onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. Ve o gün Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Şüphesiz ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar da onlardır. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Bu iki zümrenin, kafirlerle müminlerin hali, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? And olsun ki biz Nuh'u kavmine, Rasul olarak gönderdik. Onlara dedi ki, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına abd olmayın. Doğrusu ben sizin için elem verici, iç yakan bir günün azabından korkuyorum. Bunun üzerine kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Bizden basit görüşlü, rezil rüsva olmuş fakir kimselerden başkasının da sana tabi olduğunu görmüyoruz ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu zannediyoruz. Nuh dedi ki, Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana, kendi katından bir rahmet olan vahyini vermiş de, o rahmete karşı siz kör kalmışsanız buna ne dersiniz? Şimdi siz onu kerih gördüğünüz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim! Buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmemek karşılık, ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri yanımdan kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahilce davranan bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları yanımdan kovarsam, Allah'tan gelecek bir azaba karşı bana kim yardım edebilir? Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almıyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de diyemem. Allah onların nefislerinde olanı en iyi bilendir. Eğer o müminleri kovar ve böyle dersem, o zaman ben mutlaka, Zalimlerden olurum. Onlar dediler ki, Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Nuh dedi ki, Onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azgınlıkta bırakmayı dilerse ben size nasihat etmek istesem de nasihatim size fayda vermez. Çünkü O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz, Resulüm. Yoksa O'nu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer O'nu uydurduysam suçum bana aittir. Fakat ben sizin işlemekte olduğunuz suçlardan ve Allah'a şirk koşmanızdan kesinlikle uzağım. Derken Nuh'a yolundu. Kavminden şimdiye kadar sana gerçekten iman etmiş olanlar başka artık kimse sana asla iman etmeyecek. Öyleyse onların yapmakta olduklarından dolayı tasalanma ve üzülme. ''Bizim nezaretimiz altında vahyimizle gemiyi yap ve zulmedenlerin bağışlanmaları hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar yakında mutlaka suda boğulacaklardır.'' Nuh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenlerse yanından her geçtiklerinde onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, ''Eğer... Bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık dünyada rezil edici bir azabın kime geleceğini ve ahirette devamlı bir azabın kime ineceğini yakında bileceksiniz. Sonunda emrimiz gelip yeryüzü tandır gibi kaynayıp yerden sular fışkırdığı zaman, Nuh'a dedik ki, canlıların her birinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer çift ile boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri o gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek az kimse iman etmişti. Nuh dedi ki, ona binin, onun akıp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Muhakkak ki Rabbim gafurdur, rahîmdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Gemi içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Derken Nuh ayrı bir yerde bulunan oğluna "Yavrucuğum, sen de bizimle beraber gemiye bin" ''Sakın kafirlerle beraber olma'' diye seslendi. Oğlu dedi ki, ''Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' Nuh, ''Bugün Allah'ın merhamet ettiği kimse hariç, onun emri olan azabından insanları koruyacak hiç kimse yoktur.'' dedi. Tam bu sırada aralarına bir dalga girdi ve o da boğulanlardan oldu. Bütün kâfirler boğulduktan sonra Allah tarafından Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi, gemi de Cudi dağının üzerine yerleşti ve Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu denildi. Nuh Rabbine nida edip dedi ki Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Sen bana ailemin kurtulacağını vaat etmiştin. Ve muhakkak ki senin vaadin haktır. Sen hakimlerin hakimi olarak her konuda en güzel hükmü verensin. Allah buyurdu. Ey Nuh, şüphesiz o sana iman etmediği için senin ailenden değildir. Muhakkak ki bu, senin benden istediğin, salih olmayan bir amel ve duadır. O halde, hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana, cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Nuh dedi ki, Rabbim, muhakkak ki ben, hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer, beni mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen şüphesiz ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Tarafımızdan ona denildi ki Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan topluluklara bizden selam ve bereketlerle gemiden in. O topluluklar içinde kendilerini dünyada faydalandıracağımız sonra da Bizden kendilerine elem verici, iç yakan bir azabın dokunacağı topluluklar da olacaktır. Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü en güzel akıbet muttakilerin, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır. Aad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak siz başka ilahlar edinip ona şirk koşarak Allah'a iftira ediyorsunuz. Ey kavmim! Buna... Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık, ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni abd olma fıtratı üzere yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki, göğü üzerinize bol bol yağmurla göndersin ve Gücünüze güç katsın. Sakın nefsinin hevasına uyan mücrim olarak ondan yüz çevirmeyin. Onlar dediler ki, Ey Hud! Sen bize apaçık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Ve biz sana iman edecek de değiliz. Biz senin hakkında ancak, İlahlarımızdan bazısı seni fena çarpmış diyoruz. Hud dedi ki, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. O Allah'tan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, sonra da bana göz bile açtırmayın. Muhakkak ki ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Çünkü hiçbir canlı yoktur ki o onun alnından tutmuş olmasın. Takdiri ve rahmetiyle onu idare etmesin. Şüphesiz benim Rabbim sırat-ı Doğru bir yol üzeredir. Kendisine abd olanı da doğru yola iletir. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben Benimle gönderilen şeyleri, Allah'ın vahyini size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi size halife kılar da siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şey üzerine hafizdir. Her şeyin yönetimini elinde bulundurandır. Ne zaman ki helak emrimiz geldi, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtuluşa erdirdik ve onları sağlam, kurtuluşu imkansız bir azaptan kurtardık. İşte ad kavmi. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, O'nun rasullerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine tabi oldular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Dikkat edin! Şüphesiz ki ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine dikkat edin! Hud'un kavmi ad Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun! Sizin için O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve size orada bir ömür takdir etti. O halde O'ndan mağfiret dileyin, sonra da iman etmiş olarak O'na yönelin. Muhakkak ki benim Rabbim karibdir, muciyiptir, kullarına yakın olan ve dualarına icabet edendir. Onlar dediler ki, Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kulluğa çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet olarak vahiyini vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında eğer ona isyan edersem, bana Allah'tan gelecek azaba karşı kim yardım edebilir? Bu durumda siz benim hüsranımdan başka bir şeyi arttıramazsınız. Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir ayettir, mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük etmek niyetiyle dokunmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalayıverir. Fakat Semud kavmi bu uyarıyı dinlemeyerek onu vahşice biçip kestiler. Bunun üzerine Salih onlara dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu, yalanlanmayacak bir vaattir. Ne zaman ki helak emrimiz geldi, salihi ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün zilletinden kurtardık. Muhakkak ki senin Rabbin kavidir, azizdir, güçlü, kuvvetli, kudretlidir ve bütün şerefin, kudretin kendisine ait olduğu Tek zattır. Zulmedenlere gelince onları da helak edici o sayha yakaladı ve onlar yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine dikkat edin, Semud kavmi Allah'ın rahmetinden... Uzak olsun. Andolsun ki rasullerimiz olan melekler İbrahim'e müjdeyle geldiler ve Selam senin üzerine olsun dediler. O da size de selam olsun dedi ve hemen onlara kızartılmış bir buzağa getirdi. Fakat ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce tuhafına gitti. Onların bir fenalık için geldiklerini düşündü ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar dediler ki, Korkma, şüphesiz ki biz Allah tarafından gönderilen melekleriz ve Lut kavmine gönderildik. O esnada İbrahim'in hanımı idi ve onların melek olduklarını duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in hanımı, ''Vay başıma gelene, ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyar iken, çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey.'' dedi. Melekler dediler ki, ''Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Muhakkak ki O, Hamid'dir, Mecid'dir. Bütün hamdların, övgülerin kendisine ait olduğu ve şerefli olan kullarını da şereflendirendir. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında onları helak etmememiz için bizimle mücadele etmeye başladı. Muhakkak ki İbrahim yumuşak huylu, bağrı yanık, çok aheden ve Allah'a yönelen biriydi. Melekler dediler ki: "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap mutlaka gelecektir." Rasullerimiz olan melekler Lut'a gelince, Lut, kavminin onlara bir şey yapmasından korktu. Onlar için endişeye kapıldı, onlardan dolayı içi daraldı. Ne yapacağını bilemedi ve ''Bu çok zor bir gündür.'' dedi. Daha önce de şehvetle erkeklere yaklaşmak gibi o kötü işleri yapmakta olan Lut'un kavmi, elçilerimizin geldiğini haber aldılar ve koşarak ona geldiler. Lut, ''Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Dilerseniz, usulünce onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? dedi. Onlar dediler ki, and olsun sen de bilirsin ki bizim senin kızlarında bir hakkımız yok, onlarda gözümüz yok ve doğrusu sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. Lut da keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi. Melekler dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin rasulleriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle yola çıkıp yürü." İçinizden hiç kimse ardına dönüp bakmasın. Onlarla beraber olup onları desteklediği için karın müstesna. Çünkü onlara isabet edecek olan musibet şüphesiz ona da isabet edecektir. Muhakkak ki onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah zaten yakın değil mi? Ne zaman ki helak emrimiz geldi... Oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine sağanak halinde çamurdan sertleşmiş taşlar yağdırdık. Ki o taşların Rabbin katında kime isabet edeceği işaretlenmişti ve o azap zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, Ey kavmim! Allah'a abd olun! Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Şüphesiz ki ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum ve doğrusu ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın. ''Eğer mümin iseniz Allah'ın helal olarak bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır ve ben sizin üzerinize yaptıklarınızı gözetici bir muhafız değilim.'' Onlar dediler ki, ''Ey şuayb, babalarımızın tapmakta oldukları şeyleri yahut mallarımız hakkında nilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana Allah'a olan imanın ve salatın mı emrediyor?'' Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerindeysem ve o beni tarafından güzel bir rızık olan vahiy ile rızıklandırmışsa buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeyleri yaparak, sizin taptığınız putlardan yüz çevirerek size muhalefet etmek istemiyorum.'' Amacım bu değildir. Ben sadece gücümün yettiği kadar sizi ıslah etmek istiyorum ve bunu başarmam da ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız O'na tevekkül eder ve yalnız O'na yönelirim. Ey kavmim! Sakın benden ve benim söylediklerimden ayrılmanız Nuh kavmine veya Hud kavmine yahut salih kavmine isabet eden bir azap gibi sizi de musibete uğratmasın. Ve unutmayın ki Lût kavmi mekan olarak sizden pek de uzak değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim Rahim'dir, Vedud'dur. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, hakiki aşkın ve muhabbetin kendisinde tecelli ettiği tek zaattır. Onlar dediler ki, Ey Şuayb! Senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve biz seni içimizde zayıf, aciz olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni mutlaka öldüresiye taşlardık. Zaten senin bize karşı bir üstünlüğün de yoktur. Şuayb dedi ki, Ey kavmim! Size göre benim kabilem Allah'tan daha mı üstün ki ona ve vahyine sırt çevirdiniz? Muhakkak ki benim Rabbim sizin yapmakta olduklarınızı ilim ve kudretiyle tamamen kuşatandır. Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında bileceksiniz. Bekleyin, doğrusu ben de sizinle beraber beklemekteyim. Ne zaman ki onlara helak emrimiz geldi, şuaybı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle helaktan kurtardık, zulmedenleri ise helak edici o sayha yakaladı ve onlar yurtlarında tir tir titreyerek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 Onları manevi olarak kemale erecekleri rüşte erdirici değildi. Firavun, kıyamet gününde de kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Onların varacakları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. Resulüm, işte bu, halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan bugün de yıkıntıları hala ayakta olan vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler. Ne zaman ki onlara Rabbinin azap emri geldi, Allah'ı bırakıp da yalvardıkları ilahları onlara hiçbir fayda sağlamadı, ziyanlarını arttırmaktan başka bir şeye de yaramadı. İşte zulmeden memleketlerin halklarını yakaladığı zaman, Rabbinin yakalaması böyledir. Muhakkak ki O'nun yakalaması pek elem verici, pek şiddetlidir. Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. İşte o kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür ve o bütün mahlukatın şahit olacağı bir gündür. Biz o kıyamet gününü ancak sayılı bir müddete kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. O insanlardan o gün kimi şakidir, bedbahtır, kimi de saadettedir, mutludur. Şaki olanlar o gün ateştedirler. Orada onların çok feci nefes alıp vermeleri vardır. Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi müstesna. Muhakkak ki senin Rabbin faaldir. Her anda hükmünü icra edendir. Dilediği her şeyi yapandır. Saadette olanlara gelince, Onlar da cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, Orada ebedi kalacaklardır. Ancak, Rabbinin dilemesi müstesna. Rabbin, Hükmünün hakimidir, Mahkumu değildir. Bu, Bitmez tükenmez bir lütuftur. Resulüm, O halde sen, Onların, Abd olup kulluk ettikleri şeylerden dolayı kendilerine azap edileceği hususunda hiçbir şüphe içinde olma. Onlar ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz de onların azaptan nasiplerini mutlaka kıyamet gününde eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik fakat onda ihtilafa düşüldü. Bazısı iman etti, bazısı etmedi. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, hüküm olmasaydı, elbette ihtilafa düştükleri konuda onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki o kafirler de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine kıyamet günü amellerinin karşılığını tas tamam verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından tamamen haberdardır. O halde sen emrolunduğun gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Haddinizi de aşmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sakın zulmedenlere de meyletmeyin. Sonra size ateş dokunur, cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Eğer ondan başka dostlar edinirseniz, sonra size yardım da edilmez. Resulüm, gündüzün iki ucunda, öğle ve ikindi vakitlerinde ve gecenin gündüze yakın saatlerinde, akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde namazı ikame et. Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri giderir. İşte bu ayetler Allah'ı zikredenlere ve öğüt almak isteyenlere bir hatırlatma ve nasihattır. Resulüm, sabret. Çünkü Allah güzel yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak bakiye sahipleri faziletli kimseler bulunmalı değil miydi? Fakat onlardan kurtardığımız pek az kimse müstesna, içlerinde faziletli kimseler yoktu. Zulmedenlerse içinde sefahete daldıkları o nimetlerin peşine düştüler ve nefislerinin hevasına uyan mücrim kimseler oldular. Senin Rabbin, halkı ıslah olmuş ve başkalarını ıslah edici olan memleketleri zulümle helak edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Ama onlar yine de ihtilaf etmekten geri durmazlardı. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Böylece Rabbinin, ''Andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan'' mücrimlerle dolduracağım sözü kesinleşmiştir. Resulüm, sana rasullerin haberlerinden senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bu Kur'an'da sana hak, müminlere de bir nasihat ve bir hatırlatma gelmiştir. O halde iman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, şüphesiz biz de yapacağız. Bekleyin, muhakkak biz de bekleyenleriz. Göklerin ve yerin gaybı yalnız Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse O'na abd olup kulluk et ve O'na tevekkül et. Çünkü senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Yusuf Suresi Mekke'de nazil olmuştur.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 apaçık bir Kur'an olarak indirdik. Resulüm, biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen ondan önce bu kıssalardan habersizdin. Hani bir zamanlar Yusuf, babası Yakub'a demişti ki, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlardı. Babası Yakup, "Yavrucuğum," dedi. "Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana şeytanın verdiği vesvese ve bir hile ile tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek." Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında almak isteyenler için nice ayetler, ibretler ve dersler vardır. Hani Yusuf'un kardeşleri kendi aralarında konuşup demişlerdi ki Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Doğrusu babamız apaçık bir dalalet içindedir. Aralarından biri dedi ki Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere bırakın ki Babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih bir kavim olursunuz. Onlardan sözü dinlenen biri dedi ki, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu bir kuyunun dibine bırakın da geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün. Bu işi yapmaya karar verdikten sonra babalarına gelip dediler ki, ''Ey babamız! Sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun iyiliğini isteyenleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz.'' Babaları dedi ki, ''Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Bir de siz ondan habersizken, onu bir kurdun yemesinden korkarım. Onlar dediler ki: Biz kalabalık bir cemaat olduğumuz halde eğer onu kurt yerse işte o zaman biz gerçekten Hüsrana uğrayanlardan oluruz. Nihayet kardeşleri onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz ona, Yusuf'a andolsun ki sen onlara Gelecekte onlar farkında değillerken bu işlerini, sana yaptıkları bu zulmü haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra kardeşleri akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, Ey babamız! Gerçekten biz yarışmak üzere gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Sonra, geri döndüğümüzde bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. Sonra üzerine yalancı bir kan sürülmüş olan Yusuf'un gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır böyle bir şey olmadı. Bilakis nefisleriniz sizi bu kötü işe sevk etmiş. Artık bana düşen, Güzel bir sabırdır. Çünkü sizin bu anlattıklarınıza karşı müstean, kendisinden yardım istenecek olan ancak Allah'tır. Derken Mısır'a giden bir kervan geldi ve sucularını Yusuf'un bulunduğu kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını sarkıttı. Kovasını geri çektiğinde su yerine kovanın içindeki Yusuf'u görünce ''Hey!'' ''Müjde, bu bir erkek çocuk.'' dedi. Böylece onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer de vermemişlerdi. Mısır'da onu satın alan Mısır'ın azizi, hanımına dedi ki, onun yerini üstün tut, ona değer ver ve iyi bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da insanları imana davet etsin, orada adaletle hükmetsin ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrinde galiptir fakat İnsanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf, buluğ çağına erişince ona hikmet, hakkı batıldan ayırma yeteneği ve ilim verdik. İşte biz muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Derken o evinde kaldığı evin hanımı, onun nefsinden murad almak istedi, kapıları kilitledi ve ona, Hadi gel, dedi. Yusuf da, haşa, Allah'a sığınırım. Çünkü o benim Rabbimdir, yerimi güzel tutmuştur. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmazlar, dedi. Andolsun olsun ki kadın ona etmişti. Eğer Rabbinin burhanını, apaçık delilini görmeseydi, o da ona etmişti. İşte böylece biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Çünkü o, ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular, kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın hemen, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya ''Elem verici bir azaptan başka ne olabilir?'' dedi. Yusuf dedi ki, ''Asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi.'' Kadının ailesinden bir şahitse şöyle şahitlik etti. ''Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır.'' Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına, ''Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Gerçekten sizin tuzağınız pek büyüktür.'' dedi. Sonra Yusuf'a dönüp dedi ki, ''Yusuf, sen bu yaşanan olaydan yüz çevir. Burada olanları kimseye anlatma.'' Ey kadın! Sen de günahın için mağfiret dile. Çünkü sen hata işleyenlerden oldun. Ama bu olay duyuldu ve şehirdeki bir takım kadınlar dediler ki, Aziz'in karısı, kölesi olan delikanlısının nefsinden murad almak istiyormuş. Doğrusu ona duyduğu aşk onun kalbine işlemiş. Muhakkak ki biz onu apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Kadın, onların dedikodusunu işitince, onlara davetçiler gönderdi, onlar için dayanacak yastıklar ve bir sofra hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar, meyveleri soyarken Yusuf'a, çık karşılarına, dedi. Kadınlar, ruhundaki olağanüstü güzelliği, onun yüzüne aksetmiş olarak görünce onu insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler ve ona hayran kalıp kendilerinden geçerek farkında olmadan ellerini kestiler. Sonra dediler ki Haşa! Allah için bu bir beşer değildir. Bu olsa olsa ancak kerim bir melektir. Kadın dedi ki İşte hakkında beni kınadığınız kimse budur. Andolsun ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o korundu. İffetini muhafaza edip beni reddetti. Yine andolsun ki eğer o ona emrettiğim bu işi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacak. Yusuf dedi ki Rabbim zindan bana Bunların beni davet ettikleri şeylerden daha sevgilidir. Eğer onların hilelerini benden uzaklaştırmazsan onlara meyil eder ve cahillerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun bu duasına icabet etti ve o kadınların hilelerini ondan uzaklaştırdı. Muhakkak ki o Semiadır, Alimdir. Her şeyi Herkesi işiten ve bilendir. Sonra Yusuf'un suçsuzluğuna dair kesin delilleri görmelerine rağmen, halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir müddet zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girmişti. Daha sonra bu iki delikanlı Yusuf'un yanına geldiler ve onlardan biri dedi ki, ben rüyamda şarap için üzüm sıktığımı gördüm. Diğeri de, Ben de rüyamda başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni insanlara ihsan edenlerden görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, Sizin bugün yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun tevilini, o yemeğin ne olduğunu size haber vereceğim. Sonra rüyanızı yorumlayacağım. Bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a iman etmeyen ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfudur. Fakat insanların çoğu yaratılışta fıtratlarına yazılan imanlarına şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rabler mi daha hayırlı yoksa Vahid kahhar, sıfatlarında, isimlerinde tek olan ve nefsi kahredip temizleyen, uyaran, ikaz eden, Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretmiştir. İşte doğrudur din budur. Fakat İnsanların çoğu bunu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından beynini yiyecek. Yorumunu sorduğunuz işe bu şekilde hükmedilmiştir. Yusuf onlardan Kurtulacağını bildiği kimseye dönüp bir anlık gafletle dedi ki, Beni Efendinin yanında an, umulur ki beni bu zindandan çıkarır. Fakat şeytan bu durumu Efendisine anmayı ona unutturdu. Böylece sadece Allah'tan yardım istemesi gereken Yusuf, birkaç sene daha zindanda kaldı. Nihayet bir gün kral dedi ki, Doğrusu ben rüyamda 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yedi yeşil başakla bir o kadar da diğer kuru başakları gördüm. Ey ileri gelenler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı da yorumlayın. Yorumcular dediler ki: Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. Bunun üzerine zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan o delikanlı, uzun bir zaman sonra Yusuf'un onun rüyasına yaptığı isabetli yorumu hatırlayarak dedi ki, ''Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin.'' Zindana varınca dedi ki, ''Yusuf, ey doğru sözlü! Rüyada görülen, Yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesini ve yedi yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara senin isabetli yorumunla dönerim de belki onlar da senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, Yedi sene adetiniz üzere ekin ekersiniz ama bu yedi sene içinde yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında stok edip bırakın. Sonra bu yedi bolluk yılının ardından yedi şiddetli kıtlık yılı gelecek ki saklayacağınız az bir miktar tohumluk hariç onlar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlar bol yağmura kavuşturulacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. Yusuf'un bu yorumunu duyan kral dedi ki, ''Onu bana getirin.'' Nihayet Resul elçi ona gelince, Yusuf hakkındaki iftiraları ortaya çıkarmak için elçiye dedi ki, ''Efendine dön de ona.'' Ellerini kesen o kadınların maksadı neydi diye sor. Muhakkak ki benim Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Bunun üzerine kral o kadınları çağırdı ve onlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz ne oldu? O size uydu mu? Kadınlar, haşa, Allah için biz onun hakkında Hiçbir kötülük bilmiyoruz, dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, İşte şimdi hak ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim ve muhakkak ki o sadıklardandır. Yusuf dedi ki, Bu yaptığım Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve hainlerin hilesini Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını Herkesin bilmesi içindi.